Sen alacağım. Elizu billahi minneşşeytan Bismillahirrahmanirrahim. Şuara suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ta-sin-min. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Resulüm, onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın. Biz dilesek onların üzerine gökten bir mucize indiririz de ona boyunları eğilip kalır. kendilerine o çok esirgici Allah'tan hiçbir yeni öğüt gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Üstelik ona yalandır derler. Fakat alay edipleri alay edip durdukları şeylerin haberleri yakında onlara gelecektir. Yeryüzüne bir bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. Şüphesiz bunlar da Allah'ın kudretine bir nişane vardır. Ama çoğu iman etmezler. Şüphe yok ki Rabbin mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler güruhuna, firavunun kamine git, hala başlarına gelecekten sakınmayacak mı onlar diye seslenmişti. Musa şöyle dedi. Rabbim. Doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Bu durumda içim daralır, dilim dönmez. Onun için Harun'a da elçilik ver. Onların bana isnat ettikleri bir suç da var. Bundan ötürü beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu. Hayır, seni asla öldüremezler. İkiniz mucizelerimizle beraber gidin. Mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz sizinle beraberiz.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 Sen nankölüm dedisin. Musa ben dedi. O işi o anda sonucun ne olacağını bilmeyerek yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. O nimet diye başına kalktığın ise aslında İsrailoğullarına kendine kul köle etmendir. Firavun şöyle dedi. Alemlerin Rabbi dediğin de nedir? Musa cevap verdi. Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız itiraf edersiniz ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Firavun etrafta bulunanları dedi ki işitiyor musunuz? Musa dedi ki o sizin de Rabbiniz daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Firavun size gönderilen bu elçiniz mutlaka delirtir dedi. Musa devamla şunu söyledi. Şayet aklınızı kullansanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanlara Rabbidir. Firavun, benden başkasını ilah edinirsen andolsun ki seni zindanlıklardan ederim dedi. Musa sana afacık bir şey getirmiş olsam da mı dedi. Firavun, doğru söylenlerden sen haydi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler. Asa apaçık koca bir yılan oluvermiş. Elini de koynundan çıkardı. O da seyredenlere bembeyaz görünen, nur saçan bir şey olur vermiş. Firavun çevresindeki ileri gelenlere bu dedi, doğrusu çok bilgili bir sihirbaz. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursun? Dediler ki, onu ve kardeşini eyle ve şehirlere toplayıcı görevliler gönder. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. Halka siz de toplanmıyor musunuz? Haydi hemen toplanın denildi. Firavun adamları eğer üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız dediler. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize bir ücret var değil mi? dediler.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 Bunu görünce sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun kızgınlık içinde dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? Demek ki size sihiri öğreten büyüğünüzmüş o. Ama şimdi size yapacağımı görecek ve bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hepinizi astıracağım. zarar yok dediler. Nasıl olsa biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağına umarız. Musa'ya "Kullarımı geceliğin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz." diye vakfettik. Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Esasen bunlar sayıları az, bölük pörçük bir cemaattir. Böyleyken kesin kez bizi öfkelendirmişlerdir. Biz ise elbette uyanız ve yek vücut bir cemaatiz diyor ve dedirtiyordu. Ama sonunda biz onları yani Firavun ve Kamin'i bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir yerden çıkardık. Böylece bunları, bunları İsrailoğullarına mirasçı yaptık. Derken Firavun ve adamları günün doğumunda onların ardına düştü İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları işte yakalandık dediler. Musa asla dedi. Rabbim şüphesiz benimledir. Bana yol gösterecektir. Bunun üzerine Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Vurunca derhal deniz yarıldı. 12 yol açıldı. Her bölük koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya yaklaştırdık. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardık. Sonra ötekilerini suda bulduk. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir. 68 Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Resulüm, onlara İbrahim'in haberlerini naklet. Hani o, babasına ve kavmine, Neye tapıyorsunuz demiştim? Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim peki dedi. Yarlardığınızda siz, onlar size işitiyorlar mı? Yahut size fayda ya da zarar verecek size fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? Şöyle cevap verdiler. Hayır ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. İbrahim dedi ki: İyi ama İster sizin, ister önceki atalarınızın neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren odur. Beni yediren, içiren odur. Hastalandığın zaman bana şifa veren odur. Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek odur. Ve...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 O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim yani temiz bir kalp ile gelenler o günde fayda olur. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennemde azgınları apaçık gösterilir. Onlara Allah'tan gayrı taptıklarını sani nerede, size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerine olsun yardımları dokunuyor mu dediler. Artık onlar, o azgınlar ve iblis orduları toptan oraya tepe taklak cehenneme atılırlar. Orada birbirleriyle çekişerek şöyle derler. Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. Bizi ancak o günahkarlar saptıyordu. Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var ne de yakın bir dostumuz. Keşke, için, keşke bizim için dünyaya bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. Bunda elbette alınacak büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar.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 Bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki taşlanmışlardan olacaksın. Nuh Rabbim dedi. Kavmim beni yalancılıkla suçladı. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberindeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o geminin içinde taşıyarak kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk.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 Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecime verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Siz her yüksek yere bir alamet dikerek eğleniyor musunuz? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Yakaladığınız zaman zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun. ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size veren, size davarlar, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sıkın. Doğrusu sizin hakkınızda muazzam bir günün azabından endişe ediyorum. Onlar şöyle dediler, sen öğüt sen de vermesen de bizce biridir. Bu öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de kendilerini helak ettik. <gülüyor> Doğrusu bunda büyük bir ibret vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Radbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Semut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Birin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecimi verecek olan ancak alemlerin Rabbi'dir. Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, salkımları sakmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız sanırsınız? Böyle sanıp dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın. Diller ki sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sen haydi bize bir mucize getir. Salih işte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günü içme hakkı da sizindir dedi. Ona kötülükle il, ilişmeyin. Yoksa sizi muazzam bir gün azabı yakalayır. Buna rağmen onlar deveyi kestiler ama pişman doğdular. Bunun üzerine onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbim işte o.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 Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Rabbiniz sizler için yarattığı eş, Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar içinden erkekleri mi boşuyorsunuz? Doğrusu da siz sınırı aşmış sapık bir kavimsiniz. Onlar şöyle dediler: Ey Lut! Bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki sürgün edilmişlerden olacaksın. Lut doğrusu dedi, ben sizin bu işinizden tiksinmekteyim. Rabbim beni ve ailemi onların yapa geldik dedin Yani onların vebalinden kurtar. Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak bir koca karı müstesna, o geride kalanlardan oldu. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki uyarıların fakat yola gelmeyenlerin yağmuru ne dekır? Elbette bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galif ve engin merhamet sahibidir. Peki halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şu onlara şöyle demişti.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 Şu ayıp, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi. Velhasıl onu yalancı saydılar da kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi. Gerçekten o muazzam bir gün azabıydı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbim işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Muhakkak ki o Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Resulüm, onu ruhul emin yani Cibril uyarıcılardan olasın diye apaçık Arap diliyle senin kalbine indirmiştir. O, şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardır. Beni İsrail bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, bunu onlara o okusaydı yine ona iman etmezlerdi. İşte bu azap onlara kendileri farkında olmadan ansızın geri verecektir. O zaman bize iman etmemiz için mühlet verilir mi acaba diyecekler. Durmadan mucize talebiyle onlar bizim azabımızla çabuk istiyorlar. Ne dersin Eğer biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerden faydalandırsak sonra Tehdit edilmekte oldukları azap başlarına gelse, faydalandırıldıkları nimetler onlara hiç yarar sağlamayacaklardır. Biz hiçbir memleketi öğüt vermek üzere gönderdiğimiz uyarıcıları olmadan yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. Onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara düşmez, zaten güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar vahiyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah'la beraber başka ilaha kulluk edip yalvarma. Sonra azap edilenlerden olursun. 214 Önce en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere merhamet kanadını iyidir. Şayet sana karşı gelirlerse de de ki, ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak uzağım. Sen o mutlak galif ve engin merhamet sahibine güven dayan. O ki gece namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve her şeyi bilen odur. Şeytanların ise kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler. Bunlar şeytanlara kulak verirler ve onların çoğu yalancılardır. Şairlere gelince onlar da onlara da sapıklar uyar. Onların her vadide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedim. Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler hangi dönüşe hangi akibete döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. I got like this.